Hastalıklarını inşallah cennette güzel mekan e, ikram etmek suretiyle bu kardeşlerimizi değerlendirsin. Ee, şimdi anladığım kadarıyla bu hanımefendi bir araç çarpıyor. Evet hocam. Dolayısıyla tabi bacak kırılıyor, Hı -hı. platin takılıyor ee, ve tabi aylarca belki iş göremez hale geliyor. Ee, dolayısıyla sıkıntı yaşıyor bu hanımefendi. Peki bu trafik kazalarında hanımefendinin herhangi bir suçu yok belli ki. Yani büyük oranda suç herhalde. Arabayı sütüyor. Şoförün oluyor. Yani araç kullanan şahsın oluyor. Bu durumda kendisine çarpılan kişi tazminat alabilir mi meselesi. Bazı kardeşlerimiz hassasiyetleri gereği bu tazminatın haram olacağını, Düşünerek uzak duruyorlar. Halbuki böyle bir hadisede sigortanın bir ödemesi var. Yani yaralı olan şahsın hatta tedavisini yaptırmak, gördüğü zarar oranında kendisine bir ödeme yapmak gibi bir kural ortaya konmuş. Dolayısıyla böyle bir zarar gören kardeşlerimizin mahkemenin takdir ettiği yahut anlaşarak e, belirli bir ücret üzerinde anlaşarak hı hı. aldıkları mebla caizdir alabilirler Demek ki e, trafik kazasını uğramış bir kardeşimiz e, maddi olarak mutlaka zarar gördü beden olarak zarar gördü e, kanunun kendilerine tanıdığı şey var nedir o e, işte hastane masraflarının giderilmesi ödenmesi bir de kendisine bir tazminat takdiridir. Mahkeme yahut anlaşmanız gereği oluşan meblağ ne ise onu almanızda değinen bir sakınca yoktur.